Çok muhterem kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Bu ay Ramazan ayı, rahmet ayı. Cenab-ı Hak bir lütuf olarak bu ayı ihsan ediyor. Bu ay lütuf ayı, kaybettiklerimizi telafi etme ayı, yanlışlıklarımızın diyetini ödeme ayı, Cenab-ı Hak bizi ibadetlerle terfi etmemizi, yani Cenab-ı Hakk'a kalbimizin yaklaşmasına, çünkü Cenab-ı Hak bizden illa men atallah bir kalbin selim, Cenab-ı Hakk'a yalnız arınmış bir kalp gider buyuruluyor. Ve bu kalbi arındıran hususiyetlerin başında da ibadetler geliyor. Ramazan ayı da bu ibadetlerin yoğun olduğu bir ay. Ruhlarımız dinlenecek, bedenlerimiz ibadette yorulacak, ruhlarımız huzur bulacak. Bu Ramazan ayı oruç ibadeti birlikte namaz, sadaka, nefis mücadelesi, güzel ahlak, kalbimizin bu vasıflar tezyin olması. Allah'ın bu aydaki rahmetini gösteren bir hadis-i şerif var işaret eden. Efendimiz minbere çıktılar. 3 sefer amin amin amin buyurdular. Ondan sonra yaklaşın buyurdular eshab-ı iyice kendilerini yaklaştırdılar ki anlamayan kalmasın İyi duy çok mühim bir Cebrail'in bir ikazı Cebrail bana üç hususta ikaz etti ben icabet ettim ve bu üç husus anne babanın ehemmiyeti anne baba ihtiyarlar çocukları vigane kalır, alakasız kalır Rahmetten uzak olsun Cebrail o kişi. Ben de amin dedim bu Efendimiz. Yani burada bir ikaz, Cebrail'in ikazı anne babaya yapılacak saygı, hürmet vesaire. Eğer vefat etmişlerse arkalarından da bir hayır hasenatla onlara bir vefa borcu göstermek. E kendisi benim ismim anılır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi. O bir bigane kalır. Salvat-ı getirmez duymaz, hissetmez. Allah'ın bu farkında değildir. Ümmeti Muhammed olmanın farkında değildir. Amin. Efendimizin şefkatinden, rauf ve rahim şefkatinden ve merhametinden habersizdir. Bir gay ne kadar? O da rahmetlerden uzak olsun buyurdu Cebrail. Ona da Efendimiz amin buyurdu. Üçüncüsü içinde bulunduğumuz zaman Ramazan-ı Şerife mümin girer alakasız kalır, alakasız geçirir. O da rahmetten uzak olsun dedim, ona da amin dedim. Demek Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tuyan halinde tecelli ettiği bir ay. Yani böyle bir ayda ibadetleri arttırabilmek, beşeri münasebetlerimizi daha fazla gayretine arttırabilmek, sadakaları infakımızı arttırabilmek, Yine bir kadir gecesi gelecek. Onunla Cenab-ı Hak, yani min elfi şehr bin aydan daha hayırlı bir Cenab-ı Hak bir gece lütfediyor. Yani bir fani, bir faniye gücü kadar ancak ikramda bulunur. Cenab-ı Hakk'ın o kadar kullarına sevgisi var ki, o kadar müminlere muhabbeti var ki. Ve bir gecede 23 senenin faziletini veriyor, lütfediyor. Yani Rabbimizi daha yakından tanıyabilmek, Efendimiz'i daha yakından tanıyabilmek, bulunduğumuz zaman ve mekanının idraki içinde olabilmek. İbadetlerin her birine ayrı tecellileri var. Hicretten bir buçuk yıl evvel namaz farz oldu ve miraçta farz oldu, semada farz oldu. Doğrudan doğru Cenab-ı Hak tarafından, Cebrail vasıtasının dışında ve namaz hakkında yine Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı ikazları var. Namaz nasıl kılınacak? İşte namazda huşu, huşu, ayet-i huşu şat koşuyor. Eğer huşu olursa namaz kötülüklerden men ediyor, aşırıklardan kulu sakındırıyor. Bir zırh oluyor. Eğer namaz bir otomat hale gelirse o zaman da Cenab-ı Hak yazıklar olsun o namaz kılarım buyuruyor. Namaz hususunda muhtelif ayet-i kerimelerde yuhaf yuzum buyuruluyor, daimun buyuruluyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu daimun, onlar namazda daimdirler ayet-i kerimesine, iş'ari bir mana veriyor. Yani zahiri mananın dışında, içinde gizli bir manayı şey yapıyor. Namazdaki halini namazdan sonra muhafaza ederler. Namazda nasıl bir emir var Cenab-ı Hak'tan? Secde et ve yaklaş. Yani anın yaklaştığı gibi anın seydeye gittiği gibi kalbin de Cenab yaklaşması. Cenabakla aşağıdaki ayetlerde gelecek öyle bir hal olacak ki Cenabakla kalp bir yaklaşma meydana edecek. Yani onlar namazda daimun daimidirler buyuruluyor ve bu Cenabakka daima bir yaklaşma halinde yaşanacak. Hayat bu yakınlık halinde geçecek. ondan üç buçuk sene sonra yani hicretin ikinci yılında oruç farz oldu şimdi namaz Cenab-ı Hakk'ın mülakat bir zırh bir korunma oruç farz oldu oruçta ayrı hikmetler var çok ayrı bir oruçta güzellikler var oruçta da kalp inceleyecek merhamet artacak şefkat artacak açlığı tadacak aç olmayanlar açların halinden anlayacak Yusuf Aleyhisselam hazine veziri olduğu zaman gıda dağıtırken o gün yemek yemedi, aç olarak dağıttı. Açların halinden anlayayım, açları duyayım, hissedeyim. Yine Allah'ın mülkünde yaşıyoruz, bunun farkında olmak. Allah'ın verdiği rızıklarla merzuk durumdayız. Ve o rızıkların kıymetini bilmek. Yani yarım gün aç kalıyoruz, halden, takatten kesiliyoruz. Ne kadar Cenab-ı Hakk'a muhtacız. Bu dünyada hep Cenab-ı Hak ikram halinde, yerde ve gökte nevası musahhar kıldım buyuruyor. Beraber olduğun zaman cennetleri bir ikram halinde, bizim Rabbimize yakınlığımız ne kadar, ne kadar O'nun nimetlerine bir şükran, bir teşekkür içindeyiz, ne kadar bir hamdi yaşıyoruz, ne kadar bir şükrü yaşıyoruz, ne kadar O'nu anlıyoruz, devamlı beraberliğimiz var. Her halimizde kendimizi bir muhasebeye sokuyoruz. Acaba Allah Celle Celle bu halimden memnun mu? Oruç bir teskiye olmuş oluyor. Ruhul beyanda var. Kursi bir hazretlerinin. Tabi insan imtihan olarak dünyaya gelecek. Bu imtihanı kazanabildiği takdirde vaad cenneti cennete girecek tabi kazanabilmesi için de bir imtihan olması için imtihanda engeller vardır Cenab-ı bu dünyada iki engel koyuyor bir iblisi koyuyor iblis bir engel bir İblise selayet veriyor iblisde sırat-ı üzerine oturacağım kullarını orada dünya süslü göstereceğim kullarını orada idlal edeceğim diyor bir de nefis engeli veriyor Nefsin ham hali, mahlukattaki, diğer hayvanlardaki halden bir fark yok. O, orada hayatı devam etmek için yalnız hayatiyetini düşünür. Hak, hukuk vesaire yoktur. Ve bu nefsi Cenab-ı Hak insanlara veriyor. Bu nefisten bir cüz veriyor. Ve bu nefsi yaratıyor. Nefs tabii manevi bir varlık, maddesi yok. Hepimizin içimizde. Yani ihtiraslar, kaprisler bencilikler, israflar, pintilikler vesaire kendini beğenme, ucup hep bu nefsin sıfatları. Nefsini yaratıyor, nefsin diyor sen kimsin, ben kimim diyor. Ruhul beyanda. Nefis de diyor ki sen sensin, ben de benim diyor. Cenab-ı Hak nefsi aç bırakıyor. Aç bıraktığı zaman sen Rab'sın, ben kulum diyor. Belhazı açlık demek ki Kul için en büyük bir teskiye yani bir incelme, bir zarifleşme, bir kalbin bir filtreden geçmesi, bir duygulu hale gelme.